Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren. Muhterem Nurettin Yıldız Hocamla birlikteyiz. İslam'dan hayata ölçüler programında inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Afiyettesiniz inşallah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Seyahatleriniz oluyor, olacak. Ne olacak hocam? Oldukça İyisiniz, elhamdülillah. Allah sağlık, afiyet versin. Amin Hizmet edelim inşallah. İnşallah. Hocam, şimdi e, yani çok İslam'ın düzenlenmediği sosyal ortamlarda yaşıyoruz. Bu şartlar içerisinde İslam'ı yaşamak, İslam'ı yani yaşadığımız, teneffüs ettiğimiz ortamda İslam'ı soluklamak çok kolay olmuyor. Çocuklarımız bu iklimde yetişiyor. Ee, onların yani hani çevrenin sağladığı pozitif bir ortamdan istifade gibi bir imkanları da bazen olmuyor. Aksine yani o çevre dediğimiz, e, teneffüs ettiğimiz ortam e, İslami bir hayatı kolaylaştırmıyor, zorlaştırıyor. İfsadın kendisi oluyor İfsadın kendisi oluyor Böyle bir zamanda diye düşünüyorum Evler Daha çok önem kazanıyor Yani anne baba okulu Diyebileceğimiz ortam Orada teneffüs edilen hava Oradaki beslenme Dışarıya çıkarken Çok daha büyük önem kazanıyor Diye düşünüyorum Yani o noktada Hani Müslüman evi Diyebileceğimiz bir format Bunun üzerinde konuşalım Biraz diye düşünmüştüm bu, bu noktada Yunus suresi 87. ayet Bu ayette Hazreti Musa Dönemine ait şeyler Anlatılıyor bu surede Şöyle buyuruluyor Mealen Bizde Musa ile kardeşini Evler hazırlayın kavminize Mısırda evlerinizi ibadet yeri haline getirin kıble edin. Acıalabıyü <gülüyor> kıbleten. Kıbleten yani bildiğimiz kıble, kıble, kıble kelimesi geçiyor namazı da kılın ve sen de müminleri müjdele diye vahyettik diyor yani evleri kıble haline getirmekten. Ee, ve ondan sonra kurtuluştan, müjdelemekten bahsediliyor. Yani hani toplum hayatını değiştirmek açısından bile sanki evlere ayrı bir misyon yükleniyor. Şimdi bizler de evlerimize bu manada bakabilir miyiz? Yani evde beslenen manen, ruhen beslenen çocuklarımız, sokağa iyilikler taşıyabilir mi? Ee, evlerimiz bu noktada ee, nasıl bir hassasiyet gerektiriyor Bu konu üzerinde biraz Bugün konuşalım Yani e, evlerde dinleniyor radyomuz Anneler babalar dinliyor ee, Buradan bir e, Değerlendirelim istiyoruz inşallah Şimdi hocam Ortada bir hakikat var Ne o ee, Kur'an'ımız Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem'den Bahsettiğinden onun şahsından bahsettiğinden daha fazla Musa aleyhisselamdan bahseder Evet Bu çok çarpıcı bir evet, noktadır Evet tabi ee, Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin teşrifi, dünyaya teşrifi doğumu Ayetlerde yok e tabi. Musa aleyhisselamın var Evet Efendimizin aleyhissalatü vesselam Düşmanları da ismen ve grup olarak Düşmanları da ismen ve grup olarak Musa aleyhisselamın düşmanları kadar anılmaz Evet yani Müşrikler, kafirler diye anılır Kit, Yani suç kabahat anılır. listesi olarak anılıyorlar evet, evet. Mesela Ebu Cehil'di, Ebu Leheb'di Bir Ebu Leheb suresi Geçer, var Kur'an-ı evet. Kerim'de Bu da iki satırdır ee, Ama Musa aleyhisselamın karşısındakiler e, Firavunlar, Hamanlar, Karunlar Sayfalar sayfalar dolusu Evet de defalarca farklı surelerde. Hemen hemen bir defa yani Kasas suresi diye sure doğumundan başlıyormuş Aleyhisselam'ın. Evet. Özellikle de o surede mesela Allahü Teala biz sana bu bu bu olayları anlatıyoruz ki evet. diye başlıyor. Yani diyoruz var. bir yani. şey var. Evet. Şimdi burada e, eğer biz Kur'an-ı Kerim'den terbiye görmüş bir ümmet olarak yaşayacaksak Abdestin sünnetlerini, farzlarını tefekkür edip çocuklarımıza öğrettiğimiz gibi ya da suyu gündem yaptığımız gibi taharet malzemesi olduğu için namazın kıblesine tarafa diye konuştuğumuz gibi Rabbimiz neden Musa Aleyhisselam'ı ve onun düşmanlarını bu kadar gündeme getiriyor Kur'an'ımızda bunu da tefekkür etmek zorundayız. Kısaca diyebiliriz ki bu ayrıntıya girmeden insanoğlu Adem aleyhisselam namel iki kulaklı, iki gözlü, evet. iki elli aynı mahluktur. İnsan aynı mı insan? Dünya aynı dünyadır. Yemesi, evet. içmesi, şehveti vesaire. dünya aynı dünyadır. Dolayısıyla çok bir şey değişmedi. Firavun'u kudurdan neyse bugünkü dünya kafirlerini kudurdandı odur. Evet. Musa aleyhisselamı secdeye kapatan neyse bugünkü mümini de kapatan odur. Bir şey değişmedi ne değişti? Ambalaj stilleri değişti. O zamanlar... Malzemeler değişti. Ya, evet. Uzun bir kıyafet giyiliyordu da şimdi ceket giyiliyor. Evet. Ama giyiliyor. Evet. Bir şey Dolayısıyla herhangi bir tarihteki müminlerin Musa Aleyhisselam'ı anlamaları, Musa Aleyhisselam'ın karşısındaki düşmanlarını anlamaları Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı anlamaları demektir. Evet. Çünkü... Ekmek dediğin şey Adem Aleyhisselam'dan beri aynı mideyi duyuruyor. Evet. Dava dediğimiz aynı davadır. Bir. iki Misal üzerinden de insanın daha iyi anlama kapasitesi var. Evet. Canlı misaller. Hele bu ayetlerin ilk indiği günlerde çok iyi anladı ashab-ı kiram ki tam aksi oldular Karun'un, Haman'ın, Firavun'un karşısında. Demek Hazreti Musa da yaşamış bunu. Onun Ümmeti de yaşamış bunu. Onun da firavunu varmış. Vardı. Gibi. Evet. Mesela çok belki yandan bir örnek verelim. Mesela Yusuf suresi hüzün yılında inmiş. Hatice annemizin vefat ettiği hmm. Ebu Talib'in öldü. Vefa, evet. Efendimizin Taif'e gidip destek istediği Destek bulamadığı Bulamadı. O acı yılında inmiş evet. Çok enteresan hocam Yani Bu tefekkür evet. için başı başına yeterli bir şey yani Yusuf evet. da yaşadı Babası da yaşadı Çünkü O sureyi de allah Teala nasıl büyürüyor Biz sana bu ibretlik olayları anlatıyoruz İbret çıkarın diye evet. yani Yakuba mı ağlasın Yusuf'a mı ağlasın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sonraki akıbete mi mutlu olsun Evet İslam'ın e, o günkü serüveni de Yusuf Aleyhisselam'ın olayına benziyor. Evet. Esir edildi, mağaraya kapatıldı. Acılar efendim. var ama sonunda Sonunda İslam'ın devleti de oldu. Evet. Yani Yusuf Aleyhisselam suresini böyle isimleri değiştirerek kullansak Efendimiz 23 yılına tekabül ediyor. Yusuf Aleyhisselam'ın olayı da 23 yıldır yaklaşık olarak. Evet. Yani hemen hemen böyle bir benzerlik var. Dolayısıyla bizim e, önceki ümmetlerden alacağımız çok dersler var. Evet. Bir hoca efendiden abdesti öğrenir gibi, teyemmümü öğrenir gibi öğreneceğimiz malzeme var. Bu, sebep, bu ayete geldiğimizde. Şimdi bu ayete geldiğimizde. geldiğimizde yani Firavun dönemi küfür ve tuğyanın zirve yaptığı bir dönemdir. Evet. Daha ötesi yok yani. Ben buraların ilahı değil miyim diye haykıran bir tahut Firavun. Evet. Musa da Kelimullah yani Allah'ın beş büyük peygamberinden biri o da zirve. Evet. Hüsnü Aleyhisselam'da zirvede bir isim. Hakk'ın zirvesinde. Küfür de tuğyan da batılda zirve yapmış. Evet. O yüzden de Kur'an-ı Kerim'de 3 sureden birinde bu olaylar var. Zirve isimler bunlar çünkü. Evet. Bu zirvede yani biz bunu psikolojik bir ifadeyle anlatırsak. Allah'ın mümin kulları naçar düşmüşler. Çaresiz kalmışlar. Zayıf düşürülmüş. Evet. Zayıf bir siyaset olarak zayıf yoklar Şimdi toplumda yok tasvir ediyorum. manzarayı tasvir ediyoruz Evet yani bizimle paralellik var mı ya işte bugünün bir bakalımlüman bakalım, Müslümanları bir bakalım. Ile. Evet. belki yoktur yani bir bak siyaset olarak muktedir değiller demeyeceğim hiç yoklar evet. o kadar ki doğacak çocuklarına iktidar karar veriyor Evet yani günlük teftiş geliyor Hamile kadınlara Hamileliğe yaklaştığında ebeden önce Asker geliyor Çocuğun ne doğacağına bakıyor Beyefendinin kralın Rüyasında bir çocuk Senin saltanatını sallayacak Erkek olacak denmiş Böyle bir rüya üzerinden Binlerce kadını doğum yapmaya engelliyorlar Soy kırım gibi bir şey evet, O zaman yani Yani soy kırım değil insanlığı kırım Bir soyu evet. kırmıyor insanlığı evet. kırıyor Bir soya değil bu şey ee, İ ötesinde ne var? Ötesinde de iman ehlinin Allah'a kulluk yapma arzusu var. Bu heyecanı taşıyorlar. Çaresiz kalmışlar. Evet. Nitekim Musa Aleyhisselam ve kardeşi Harun Aleyhisselam biz çaresiz kaldık ya Rabbi buyurun. Evet. Çaresiz kaldık. Neden? Ticarette yoklar. Ziraatte yani. yoklar. Toplumda yoklar çünkü evet. e zaten sarayın hizmetindeler bunlar. Yani olan da olan İsrail oğulları da sarayın diktasında ezilip gidiyorlar. Bu ortamda bir peygamber çaresizliğin Allah'a arz etmiş. Tıkandık ya Rabbi. der gibi. Vahiyetin evet. yukarısından bu anlaşılıyor. İşte bu nokta eğer biz gerçekten tıkandıysak dünya siyasetinde, ticarette, gıdamızı bile helal yememek yeme sorununda, hatta camilerimize gidip huzur bulacağımız bir sabah namazı kılmakta Topraklarımızın çok önemli bölümünde şöyle elimizi sallayarak torunumuzu yanımıza alıp akşam namazına gidemeyecek kadar güvensiz bir ortam oluştuysa sadece sorun açlık gıda değil Tabii. bir can güvenliği sorunu çok önemli bölümünde büyük şehirlerde güvenlik olan bölümlerde eşkıya değil de çetelerin sorunu var hırsızın sorunu var bir araba çarpması sorunu var ihtiyara. Evet. Yani pek çok ihtiyar ben biliyorum. Camiye gidemediğini trafikten korktuğunu Akşam çarpılacaklar Ezilirim yolda diye korkup evde kıldığını evet, evet. Bu da bir terör çeşidi hocam evet. Yani yürüyeceğimiz kaldırımımız yok evet. Şehirlerimizde Aile huzurumuz Hangi açıdan bakacaksak bakalım Eğer biz Ellerimizi açıp Ya Rabbi tıkandık bize yardım et Diyecek olsak allah Teala Bunu söyleyen Musa Aleyhisselam'a Ne cevap verdiğini söylüyor Evet. Eğer evet. biz de Allah'a sığınacaksak ki zaten sığınacak başka bir Tabii, kapımız yok. Evet. Ya Rabbi biz çaresiz kaldık. Âyununu um, gönder. Bize yardım lütfet diyeceksek eğer o zaman Allahu Teala'nın cevabı Musa Aleyhisselam üzerinden devam ediyor. Evet. İc'alû buyûtekum kıbleten. Evlerinizi kıblegah edinin. Evet. ve Ve ikimussalâ ve namazı ikame edin kılın değil. Evet. Namazı ikame edin yani dimdik ayakta olsun. Adeta namaz sizi kılsın. Evet. Siz namazı namaz, böyle sizi, böyle namaz sizi ikame etsin. Namaz sizi adam siz yerine sizi koysun. Adam, adam yapsın ki namazı. evet. Ü müminin. Ve bunun üzerine, bu iki şey üzerine evleri Kıble. kıblegah edinmek, evet. Kıblega e, çünkü evi Kabe yap onun yönüne dön demek değil bu Karakter olarak eviniz Sizin kıblegahınız olsun Kıblegah ne demek Yöneldiğin taraf demek Bu da Musa yani Kıble hassasiyeti oluşsun, oluşsun. evinde yani Musa aleyhisselama çok açık bir şekilde Benim sokağım yok diyor Musa aleyhisselam Hı. Sarayım yok Siyasetim yok, ticaretim yok. Allah Teala önünü tıkatıyor Musa Aleyhisselam'ın evin var ama diyor. Evet. Evin var diyor. Yani öyle yok yok yoklar üzerinde ben de yokum demiyorsun, çünkü, diyemiyorsun. Çünkü dünya henüz eee döneminde dahil mesela evde nöbetçi asker koymamış bir zaman. Evin kapısında bekletmiş asker evet. ama. Yani henüz böyle bir zulüm olmadı dünyada. Hala insanlık bazen o bile oluyor. Mesela o işte Rusya'da KGB'nin falan çocukları ana babasından farklı yetiştiriyor. Çocuklar ana babasını jurnal ediyorlar. <gülüyor> <gülüyor> o tarz şeyler de olmuş Ama hocam. evin içinde senin teheccüde kalkmanı engelleyen bir durum hiç olmadı bu dünyada. Yani evet. Veyahut ya senin... yolunu bulursun hocam. Ha, ha, ev, yolunu bulursun. Ev yolunu bulabileceğin bir. Yer. Evet. Evin kuşatılmış olabilir. Evet. 5 daireyle kuşatmış olabilir evini. Evet. Kışla ...kurabilir senin evinin etrafında... ...ama kapısı kapatılıp... ...yatak odasına geçilmiş bir ev... ...karı kocanındır... Evet. ...o evde yaşayanlarındır... ...ruh dünyası... ...hürdür orada... Evet. ...yani olunu camilerini kaybedebilir... ...etmiştir de nitekim. ...mesela Mescid-i Aksa'yı kaybettik... Evet. İnşallah ...iade İnşallah. olacak... ...ama Mescid-i Aksa'nın etrafındaki... ...karı kocaları evleri kaybetmedik... Ne, İsrail elli senedir ezmeye çalışıyor, sonunda para vereyimse çıkın buradan diyor. Evet. Aileyi aileyi imha edemiyor. Evet. Aileyi imha edemeyeceğinin garantisi bu dünyada Musa Aleyhisselam'a Allah'ın bu emridir. Fajalubu yuutekum kıbleten Evlerinizi karargah edinin kendiniz için. Evet. Allah'a kulluğun sıçrama noktası edinin. Çok güzel, çok güzel. Evden hareketiniz başarılı olacaksınız. Evet, çok güzel. Çünkü neden? Musa Aleyhisselam esasen diğer peygamberler Musa Aleyhisselam'a gelene kadar bir tür ahlak teşviki yapan devleti muhatap almayan peygamberlerdir. Musa Aleyhisselam i̇şte. Musa Aleyhisselamla beraberse devleti muhatap aldı peygamberler. Evet. Yani devleti karşılarına alıp böyle olmaz dedi. Evet. Bu, bu sebeple Musa Aleyhisselam'dan sonraki dönem... ...mesela Davut Aleyhisselam dönemi... ...Süleyman Aleyhisselam dönemi... ...bunlar hepsi... ...devlet devlet mantıklı peygamberlerdir. Mesela evet. Musa Aleyhisselam... ...devlet mantığı için sıçrayacaktı... ...nitekim Kudüs'e yürütmek istedi... ...İsrailoğulları gelmedi Kudüs'e yürümediler... ...siz gidin Rabbinizle orada cihad edin... ...biz bekleriz sizi. <gülüyor> dediler... E, Musa Aleyhisselam'ın bu büyük dünya devi olma diyelim bugünkü çağdaşı ifadeyle devlet kurup toprağı, halkı ve sistemi oluşturma e, mekanizmasını allah, allah, adına. allah adına peygamber evet, olarak evet. bu mekanizmayı allah Teala ev odaklı emretmiştir. Yani bütün e, tıkanmalar içinde evini... Ev duruyor. Evet. Ev bakir. Musa Aleyhisselam'ın O zulümlere rağmen, üstelik annesi de o evde işkence görmüştü Musa doğmasın diye. Buna rağmen ev hala bakir, hala tertemiz, evin dosyas açık. Neden hocam? Belki evi de kaybetseydi kalbine bak diyecek. Evi kaybetseydi şehitlik önündeydi evet, zaten. Mesela. O zaman şehit, o zaman hayatla bağın bitti. Evet, evet. O zaman sen bu dünyada yoksun. Şimdi bu örneği hayattan şöyle algılayabiliriz. İstanbul'un caddelerinden birinde. Pastaneler var buğday ürünü satıyorlar Fırınlar var buğday ürünü satıyorlar İşte filan e, yemek yapılan kek yapılan bir yer var buğday. Yani gıda yönelik ne varsa buğdayla direkt veya yan bağlantılı bir şey evet. İnsan sofrasında ne buluyorsa buğday ve buğdayın türevlerini buluyor evet. Ama bunların hiçbiri esas değildir Esas buğdaydır tarladır Tabi Tarlayı koruyamayan pastaneyi zaten koruyamazsın. Evet. Fırını zaten koruyamazsın. Lokanta nasıl açacaksın? Tarlan yok. Olmaz yani. Onun şeyi yok. Esasen. Ana, ana maddesi yok. Dolayısıyla biz bir mahallede büyük bir cami mi yapsak yüz tane aileyi ıslah etsek mi İslami bir ortam oluştururuz? Yüz aileyle oluştururuz. Evet. Cami beton yeğene. İnsanlar camiye nereden gelecekler? Evden gelecekler. Evden gelecekler. Yani cami yapan da o yüz Tarla. yürek. Evet. Tarladır. Ev evet. tarladır. Evet. Ev tarladır. Cami pastanedir veya fırındır. Evet. Kur'an kursu. Lokantadır. Evet. Tarla olmadan lokantada ne yiyeceğiz? Evet. E sadece et yeriz desek, et yiyen hayvan da tarladan besleniyor. Evet. Yani... ...bu tarlaya biz çamur bir toprak görüyoruz... ...kışın baktığımızda... ...çamurlanmış bir toprak, basılmıyor, çizmeyle doğru. ...hayır o bizim hayatımız aslında... Evet. ...camimizden önemli bu... ...dolayısıyla aile... ...yani aile dediğimiz erkek, kadın, çocuklar... ...ve diğer büyük aile ortamında... ...dedeler, neneler... ...neyse bu aileden anladığımız şey... ...bizim İslami hayatımızdır aynı zamanda... Evet. ...Musa Aleyhisselam'a emri çok açık Allah'ın... ...ya tıkandık ya bir diyor... ...sen evine döndü Allah'ın... Evine, dön. ...evine bak... Şimdi biz siyasetle ilgileniyorsak siyasetten başka bir şey anlamıyoruz. Hep siyaset düzelecek bekliyoruz. Siyasetçi de sonunda yavana genç gönderin diyor. <gülüyor> genç. E nereden ben sana genç bulacağım? Aileden. Evet, Aileden. Evet. Büyük bir cami yaptık. Sultan Ahmet duruyor orada hocam. Süleymaniye duruyor işte. Koca cami duruyor. Selimi Edirne'de Bunaları duruyor. Aileden akmıyorsa insan. Evet. Ana kaynakta sıkıntı olduğu sürece camiler sembol olarak kalır, boş kalır orada. Evet. Biz camisiz İslam yaşayabiliriz. Meydanlarda kılarız. Asab-ı kıldı. Evet. Ama ailesiz cami dolduramayız. Evet. Hiç mümkün değil evet. bu. Çünkü biz insanlara ne diyoruz? Camiye gusül abdesti alınıp gelinir. Cünüp girilmez diyoruz. E cami hamam değil ki. Evde hamam var. Evet. Evde banyo yapıp gelecek. Ne diyoruz? Allah'a yöneleceksin. Kul hakkıyla gelmeyeceksin diyoruz. Bu ailede pratik olacak bunun. Evet. Yani cami İslam'ın pratik yapılma yani yeri sonuçtur. değil. Yani sonuç İslam'ın pratik yapılma yeri değildir cami. Cenaze kılma yeri de değildir. Evet. Yani İslam'ın ölülerinin toplandığı yerde değildir. doğum anesi de değildir. İslam şeriatımızın en temel esaslarından olan namaz ibadetinin cemaatle icra edildiği yerdir. Ama alternatifi vardır. Evet. Alternatifi vardır. Nedir alternatifi? Ya farklı biçimlerde ibadet yeri buluyorsunuz. Açık alanda olur. olur. Evet. Mesela büyük sitelerin... Yeryüzünü mescit kıldım ya, diyor. Allah razı olsun yeryüzünü mescit. Evet. Mesela büyük siteler... Camiye uzak oldukları için alttaki sığınak dairelerinden birini mescid yapıyorlar. Cami oluyor cami işte. Oluyor, cami oluyor. Ama evin alternatifi yoktur. Siyasetle de uğraşsan akşam eve gitmek zorundasın. Evet. de olsan bir medresede e, akşam eve gitmek zorundasın. Cami imamı da eve gitmek zorunda. Evi olmayan cami imamı camide ne yapacak? Evet. Yani evimizi hiçbir ayet olmasa, hiçbir makul... Düşünecek tarzımız olmasa bile Evimizin hayatımızda Ve dinimizde ne anlama Geldiğini bu surenin bu mübarek Ayeti çok açık koyuyor evet. Neden Musa aleyhisselam dönemi Bizden daha zor bir dönem evet. Çok zor hem de Çünkü hiç kimse ben ilahiyim Buraların demiyor dine saygı maygı Numaraları da yapıyorlar şimdi Tabii. Yani En büyük davutlar evet. bile dine saygı Mesela Çin Doğu Türkistan'da saygılıyız Müslümanlara Putin diyor bile, Rusya diyor ee, en büyük İslam ülkelerinden birisidir. Diye maşallah, yani. maşallah, ama <gülüyor> İçim coştu. Evet, evet. Ya, ama bu çok önemli hocam. Küfür, münafıklık yapmak zorunda hissediyor kendileri. Evet. Küfür küfüründe erkekçe değil. Evet. Yani erkekçe ben e, küfürüm, İslamı istemiyorum diyemiyorlar artık. Bu da gösteriyor ki Firavun döneminin bir alt basamaklığı, bir evet. alt versiyonunu yaşıyor bütün dünya Müslümanları. Ama şey olarak belki hani kültürel. E, abanış olarak adeta Firavun'un baskısından e, farklı bir baskı yok hocam yani bizden başka bir kültür bizden başka bir imana yeri yok gibi bir genel Sefessiz. küresel bir kültür Allah rahmet etsin Erbakan derdi ya bu batılılar Firavun'un çocuklarıdır <gülüyor> evet. yani öz, öz olarak Firavun'dan bu evet, kültürü evet. bu kültürü almışlardır şimdi bu ortada bir hakikat ama Zahiren baktığımızda bunun karşılığında Akşam oturup evimizde haberleri izleyecek bir ortamda buluyoruz Eve evet. asker girmiyor evet. Polis gelip eşin senin hamileymiş Bakalım ne doğuracak demiyor evet. O dönem o, o da varmış ortada Yani o zirve döneminin Çaresi eğer aile ise evet. O zirve dönemi aynen tekrar Etmiş olsa bile evet, evet. Olsa bile aile çaremizdir evet. Yalnız şöyle Bir dipnot koyalım hocam Musa Aleyhisselam e, yani Musa Aleyhisselam'dan çıktık ya şimdi bu Yunus evet. Suresinin bu ayetinden. Şimdi Musa Aleyhisselam e, kendisi e, Kızıldeniz'in yarılıp karşıya geçme mucizesi dışında bütün bu Allah'ın desteğinin sonuçlarını görmedi. Kendisi görmedi. Evet. Ondan sonra gelen Davut Aleyhisselam ve Süleyman Aleyhisselam bu sonucu gördü yani kendisinden sonraya bir demin hazırlık. Evet. Yani ailenizi bazen görmeyebilirsiniz yani. Ben benim için mi egoistlik? Evet, yani evet. din üzerinde de egoistlik olmaz. Evet. Din Allah'ın. Yani önemli olan kendi yaşadığınız dönemde Vazife, üzerinize yapmak. düşen sorumluluğu, vazifeyi yapmak. Allah evinizi koruyun dedi Musa evet. Aleyhisselam Musa Aleyhisselam korudu evini ya Eve yöneldikleri belli Musa Aleyhisselam Ama ya Rabbi bizim evde şöyle Yok diyecek hali yok Musa Aleyhisselam Belli ki evini kıbleleştirdi Musa Aleyhisselam O gün o dakika evet, kıbleleştirdi evet. evini Bu belli çünkü Allah'ın Peygamberi e, Musa Aleyhisselam Filistin'e Filistin'e Filistin e, bugünkü Tih çölü dediğimiz yani o e, Refah kapısı Denen bölgeden evet. sonra Filistin'in e doğu olan topraklara geçtiler e Musa Aleyhisselam orada sadece kahrını çekti İsrailoğullarının. Evet. Yani deyim yerindeyse helva istediler. Yok bildircen istedi. <gülüyor> Yok bildircen ve helva geldi. Ee, Onlar prasa o, istedi. istedi. Bakla evet. istedi.ler prasa istedi.ler mercimek istediler. Evet. E, İnsan işte istedi. Şimdi e, Musa Aleyhisselam özellikle bunu vurgul vurgulamamız gerekiyor ha, Allah dedi ki evinize sahip çıkın buyurdu ki evinize sahip çıkın Musa Aleyhisselam da Harun Aleyhisselam da evine sahip çıktılar o günden sonra da e, Allah'ın yardımı geldi Firavun öldü öyle değil hocam yani Musa evet. Aleyhisselam Allah, Allah, muradı neydi e, ümmetiyle oturup İslam'ı devletleştirmek e, ezanları yükseltmek diyelim bizim deyimimizde Ezanı yükseltip evet. Allah'ın adını yüceltmekti. Ona iman edenlere bile bunu yaptıramadı Musa Aleyhisselam. Evet. Yani bir devlet Firavunun sistemine karşı Allah'ın adına iş yapan bir İslam devleti kurmak nasip olmadı Musa Aleyhisselam'a. Ondan sonraki Yuhşe Aleyhisselam'a da nasip olmadı. Evet. Ta sonralar işte ne kadarsa tarih, elimize bir tarih yok belki 80-90 sene sonra Davut Aleyhisselam geldi. Davut Aleyhisselam'dan sonra Süleyman Aleyhisselam geldi. Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a karşı hayal ettiği şeyler, Ya Rabbi biz tıkandık diye bu ayetteki evet. yardım isteği Davut Aleyhisselam'ın eliyle gerçekleşti. Evet. Davut Aleyhisselam, işte, Taalut ve Caalut kıssasında Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı gibi azıcık bir grupta, Musa Aleyhisselam'ın kitle olarak yapamadığını, Allah'ın lütfetmediğini, ee, orada yaptığı Davut Aleyhisselam zamanında sonra Süleyman Aleyhisselam işte Büyük Dünya İmparatoru kıvamında bir peygamber oldu dolayısıyla biz bugün şunu düzeltelim ee, bizim vazifemiz nedir sorulduğunda Allah'ın dini ve Allah'ın şeriatının üzerindeki sadakatımızı ispat etmektir biz bu ümmetteniz bu dindeniz elhamdülillah herhangi bir şekilde hıyanetimiz olmayacağı gibi canımız dahil neyimiz varsa dinimiz için feda ederiz. Bunun ortaya çıkaracağı semereleri, sonuçları benim yemem şart değil. Çocuklarımın yemesi şart değil. 6 asır sonra ümmeti Muhammed'den birisi çıksın, ümmetin ezanlarının yükseldiği, küfrün başının ezildiği bir ortamda olsun ben bugünkü ektiğim biçtiğim sayesinde. Evet. Yani Hamzamız radıyallahu an şehit oldu. Ciğer parçalanmış ciğer. Ne gördü? Ne abneyi gördü. İslam devleti kurdu. Ya bir şey görmeyi bırak hocam. İhale görmedi de e bir kefen göremedi bir bu dünyada. Bundan daha garip bir şey olur mu ya? ya. Veya Sümeyye radıyallahu an ilk en şehidimiz, başta değil ilk mi? kadın şehidimiz. Mekke'de evet. Ne gördü? Peygamber Aleyhisselam'ı gidip üç kere görmek bile nasip olmadı belki de ona. Yeah. Ama şimdi biz onun akan kanı, Hamza'nın sökülmüş ciğeri, Musab'ın o tatlı dili, Hamza'nın o delikanlılığı bütün bunları İslam olarak yaşıyoruz. Evet. O gün Sümeyye affedersiniz ben yanlış anlamışım diye taviz verseydi Allah ondan evet. razı olsun musapta olmuyor ya Resulullah. Bu adamlarla bu iş olmuyor deseydi Evet Hamza daha biraz tedbir alalım filan deseydi Evet Bugün İslam mı olacaktı ortada ya. Biz 1400 sene öncesinin ekmeğini yiyoruz da bugün Niye bizim emeklerimizin ekmeğini 1000 sene sonra başka bir Müslüman nesil yemesin Yemesin evet Bugün bir hanım kardeşimiz Doğum yaptığında e, Bu doğumun ne oldu ona sorulduğunda Allah lütfetti çocuğum oldu bu çocuğum da namaz kılacak hep beraber cennete gireceğiz diyorsa bu doğrudur ama eksiktir doğru bir eksiktir bu neden eksik olan çünkü bir annenin vazifesi bu ümmetin kıyamete kadar devam edecek zincirine bir halka takmaktır evet. mümin zincire anne demelidir ki Allah'a iman edenler Secde edenler güçlü bir şekilde birbirine kenetlenmiş saf halde olsun istiyor Allah. O saflara bir kişi koydum ben. Evet. Dolayısıyla bu yavrumu ben 5000 sene sonra belki kıyamet günü dirildiğimde Ümmeti Muhammed'in son insana kadar enerjisinin devamında iletişim kaplılarından biri olarak görmek istiyorum. Şimdi şeye başladık hocam. Müslüman evinde içeri girdik. Ne ne, ne olacak? Yani anne <gülüyor> Çocuk mesela doğurduğu çocuk nasıl bir e, misyonla doğmuş olacak? Ya böyle bunu, olacak. He, bunun gibi yani hakikaten bir böyle bir Müslüman aile, Müslüman ev, e, kıble edinmiş bir Müslüman ev. Bunun biraz formatı üzerine e, şimdi buradan başlayarak devam edelim. Devam Çünkü edelim. asıl bizi şey yapacak olan da o hocam. Yani Ama Hazreti Bunların... Bursa... Hakikaten o evini kıble edinince ne yaptığı biz ne yapmalıyız bugün e, evimiz nasıl bir o işte yarınları inşa edecek e, bir e, nüve olur değil mi bir mekan olur. Bir defa inşallah, i̇nşallah. evimizi kıble edinmekten Kabe'nin büyük fotoğrafını bulup evin ön tarafını asmak diye anlamayız inşallah kıble evet, tarafını evet. yani herhalde bu değil gayemiz. Bu değil tabi. Şimdi bir kere Musa <gülüyor> Aleyhisselam'ın bu yalvarışında ve aldığı cevapta birinci mesele nedir hocam? Evde Musa var. işte hanımı var, annesi var. Neyse var var ve Allah o evin sakini. Bunu alıyor Rabbine müracaat ediyor. Evet. Ve Allah çareyi üretiyor. Evin evin sakinlerinden biri Allah. Bugün ...mecazi manada tabi bunu tabii. kullanıyoruz. Ee, bugün, Allah ile beraberler. Beraberler. Yani nerede isen sen Allah da orada... şuuruyla ile evet. yani Bugün belki de... ...bizim bir numaralı görevimiz... ...evimizin sakinlerinden birini de... ...Allah yapmaktır. Evet. Hep bizimle olacak. Evet. Hep biz onunla olacağız. Şüphesiz buradaki manayı... ...dinleyen kardeşlerimiz anlıyorlardır. Yani... Haşa böyle bir, böyle bir insani bir beraberlik kastetmiyoruz. Evet, Ama mekan, ne kastettiğimiz belli bizim. Evet, ve kastettiğim... ve mahkum eyle, es, yani Allah'la beraber ev kurmak zorundayız evet, biz. Herhalde bugün kaybettiğimiz değer Allah'la beraberlik sorunudur. Nasıl kaybediyoruz bunu? Şimdi kadir gecesinde Allah bizim evde oluyor. Evet. Cenazelerde zaten geliyor cenazede. Ama düğün günü izin istiyoruz. Bizi görme. <gülüyor> Haşa. Yani düğün günü sakıncası olmuyor onun orada olmamasının. Evet. Ve biz bunu düğünden sonra bir yaşlının gelip bir hocanın dua etmesiyle kapattığımızı zannediyoruz. Halbuki bu yara düğün günü Allah'ın orada olmayışı. Yani neşeli anlarımızı yalnız yaşama arzumuz bizim. Yani pikniğe gittiğinde la bir ve la temsil. Çocuklar ya bırak beni anne biraz ben kendim dolaşayım bu çimlerde yuvarlanayım. Anne de ona yetişemez. Nereye gidiyorsan git artık. Yani neşelenince ekonomik sorunlar olunca biraz müstakil kalma arzumuzun faturası da asırlarca ödenecek. Evet. evet. Evlerin bir numaralı taktiğimiz evimizin sakini Allah olacak. Evet. İçinde Allah bulunan bir evde yaşamak zorundayız biz. Bu nasıl gerçekleşecek? Bunu, bunu hani not almalıyız. Yani sevgili dinleyicilerimize şey yapıyorum. Yani hakikaten e, evimizin sakini Allah olacak ifadesi ne anlama geliyor çok iyi evet. değil mi hocam? Düşünmek, idrak düşünüyoruz etmek. Düşünüyoruz, şimdi evet. düşünüyoruz. Evet. Elbette bu yüzde yüz... Verdiğim örnekler sizin verdiğiniz örnekler Ayet hadis gibi anlaşılması gerekmiyor Ama beşer olarak aklımıza gelenleri Anlamaya konuşuyor. çalışıyoruz Anlamaya evet. Yoruluyoruz yani Beyin gimnastiği çıkınca... yapıyoruz evet. Şimdi karı koca oturuyorlar Allah o evde sakin mi değil mi Evin sakinlerinden mi diyeyim? Çok kolay test ederiz Eşlerden biri erkek veya kadın Bir konuda itiraz ediyor Diyor ki bu böyle olmaz. Dinimiz böyle istemiyor filan vesaire. Öbürü de diyor ki Allah'ını seversen uzatma bu işi ya diyor. Evet. Uzatma diyor. Yani annemi üzmeyelim diyor. Mesela eş diyor ki annemi üzmeyelim ya Allah rızası için diyor. Allah orada mı değil mi bellidir. Evet. Yani böyle bir hatır için. Yani Allah'ın hatırı için. Allah rızası için ne demek? Allah'ın hatırı için evet, demek. Evet, evet. Eğer Allah evimizde sakinse biz onun kulu olarak onun rahmetine muhtaçlığımız hislerimizi bastırmış durumdaysa pek dediğin gibi olsun deriz. Evet. Biz eğer ya Allah'ın seversen bu işi uzatma sözüne karşı hangi cevabı kabul etmeme manasında Cireterek veriyorsak evimizde sorun vardır. Bu sorun da sakinler arası sorundur. Yani Allah'ın rahmet beraberliği bizden uzak durdu o zaman. Evet. Hani eskiler der de lamıcı mı yok bu işin? Bunun lamıcı mı yok başka yani. Bu bu maalesef. Evet, evet. Maalesef. Yani Bunun belki bu. farkında olmuyoruz ama işin ama, hakikati bu yani. Yani şimdi yani farkında olmak lazım. Yani söylediğimiz sözün karşımızdaki e, e, de ev, evde Rabbimizin bizimle bulunmasını istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Haşa herkes istiyor Herkes istiyor yani. da işte. Ama yani... bu pratiğe dökülünce ha, pratiğe ne oluyor? Pratiğe nasıl dökülüyor? Evet. Bu sebep elbette bütün ailede tek bu örnek değil ama bu bir baz. Bunun üzerinden evet. yola çıkabiliriz. Allah'ın ağırlığı nerede o evde? Evet. Sakin olarak Allah da sakin evimizde, o da bizim evimizde ama ağırlığı nerede? Nerede ağırlığı? Başımız ağırınca da biz Allah diyebiliriz. Mutluluğumuzda da Allah deriz. Her an Allah deme imkanımız var ama son 3 ayımızı mesela test edebiliriz. Eşler olarak oturalım. 10 yaşında büyük çocuklarımız oturur da oturalım. Ailece bir anket yapalım. Ya da araştıralım. Biz ne kadar Allah'ın evimizin sakin olduğunu hissettik. Evet. Çocuğumuzun Eğitimiyle ilgilenirken de bu sakinlik meselesi var. Kur'an'ımızın aktivitesiyle ilgili de yani ne kadar Kur'an raflarda duruyor, kütüphanede duruyor, ne kadar elimizde duruyor. Ne kadar elimizde duruyor. Namazdan ölçebiliriz. ebeveyinden ölçebiliriz. Çok basit bir örnek. Bu şeyi biraz açalım isterseniz. O sakin kelimesini. Yani Allah evimizin sakini. Yani e, diniyle o, sakin, ha, yani, şeriatıyla şey, sakin. Evet. Yani varlığı bizim için her alanlarda ölçü. ölçü. Evimizin oksijeni hocam. Evet, evimizin evet, oksijeni. Evet. Mesela çok basit bir örnek daha verelim. Allah'tan diliyorum ki hiçbir kardeşimiz bizi dinleyen hiçbir kardeşimiz e, bunu gerekli bir örnek görmemiş olsun. Evet. Görmemiş olsun. Şimdi hocam bir adam Erkek babası na Telefon ediyor Baba nasılsınız diyor İyiyim evladım diyor Babacım hiç gelmiyorsunuz bize diyor Peki geleyim oğlum diyor Evet Hanımına telefon edip Babamlar bize gelebilir mi Babam evet. gelecekmiş bize Diyorsa Bu sakinlikte sıkıntı var Evet İki sıkıntı var bunu sormamaz. sormak gerekmemeli diyorsun. İki sıkıntı var. Birincisi bir Müslümanın babasının o Müslümanın evine velev ki kırk sene yatmaya gelmesi. Evet. Gelmez hiçbir babada gelse bile. Şereften ve Allah'ın rızasından başka ne oluşturabilir? Bir. 2 Bir mümin eşiyle birbirlerinin babalarını misafir etmek konusunu kendi öz değerleri kabul edecek kadar mutluluk kurmadıysa da o evde Allah'ın rızası yok demektir. Yani, evet. yani kadının haklı olup olmaması başka bir mesele. Erkeğin haklı olup olmaması, birinin kabalık yapması başka mesele. Bu ülfetin olmadığı ev Allah'ın razı olduğu ev olmaz ki. Bu ülfet olmalı ortada. Evet. Nedir bu ülfet? Yani senin baban geliyor, benim babam geliyor diye bir şey yok. E, bizim iki babamız var. Birisi iki annemiz var. İki annemiz var. Ama mesela baldızlar için değil bu kural. Çünkü evet. enişte yabancı mahremiyet sorunu var. Evet. Sorulması gerekebilir. Evet. Yani çünkü ortada mahremiyet olacak. Veya e, benim amcam geliyor mesela. Amcam o evde mahremiyet sorunu yaşatır. Evet. Dolayısıyla amcamın gelmesine uygun mu evimiz. Haber vermek lazım. Tabii. Evet. Ama baba o evde gelip kendi kızı hükmünde o gelin evet. ee, herhangi bir şey onun babası da geldiğinde annesi geldiğinde evlat hükmünde yani ebedi mahremiyet e, sınırları açısından söylüyor. Ama babalar ve anneler için e, birbirimizden izin almamız iki sıkıntıyı gösteriyor. Birincisi birbirimizin yüküne tahammül etme düzeyinde değil bu yuva demek ki. Evet. baba kabalık yaptı geçen geldiğinde işte kirli mendillerini yere bıraktı aa biz nerelerle uğraşıyoruz hala ya yani hiçbir şekilde konuşulmaması gereken şey zaten çilesini getirmeyeceksin niye gelsin o baba evet. 80 yaşında baba niye gelsin madem bir eziyet getirmeyecek yani kendi evinde oturuyordu adam gelince ihtiyarlığıyla gelecek Tabii. sıkıntısıyla gelecek kültür farkıyla nesil farkıyla gelecek evet, bu evet. noktayı bile baktığımızda ki inşallah bizi dinleyen kardeşlerimizin... ...bu soruya muhataplığı yoktur. Yani bu hocam bunu afa gibi bir şey anlatmıştır. Evet. Derler diye umuyorum. Böyle istiyorum Allah'tan. Çünkü biz din deyince... ...Allah'ın razı olması deyince... ...teheccüdü anlıyoruz da... ...anne babanın varlığını evet, anlamıyoruz. Evet. Halbuki teheccüden önceki sorundur. Anne baba rızası. Teheccüden evet. öncedir. Yani bugün eşler... ...mesela özellikle... ...hanımım sokmuyor... ...eve babamı annemi diyor... Evet. ...misafir etmiyor diyor... ...bu kadını şikayet ediyor... ...benim ilk cevabım şu oluyor... ...bu noktaya nasıl geldiniz diyorum... Evet. ...çünkü ilk hafta sokuyordu... Ya. ...bu noktaya nasıl geldiniz... ...yani sen... ...siz kendi aranızdaki ilişkiye bakın önce... Yani. ...aslında o sorun kendi aralarında... Tabii, ...kendi aralarında... Tabii. E, bu mahkeme süreci filan olmasın, millet dedikodu yapmasın ya babalar üzerinden yumruk atılıyor. <gülüyor> yani başkası üzerinden yumruk atıyor. Buradan alabiliriz. Bir başka meselemiz Allah bizimle beraber mi? Değil mi? Evde sıkış sakinlikte. Mümkün değil sabah namazı kaçar bir evde. 50 senede bir defa da olsa kaçar. Yani ya baba kaçırır, baba titizse anne kaçırabilir, çocuklardan biri kaçırabilir. Çocuğumuz grip olduğunda elbette esef ediyoruz evde. Tabii. Yani insanın neşesi kaçıyor. Hatta sizin torunlarınız var. Torunlarda bile tabii, hissediyorsunuzdur tabii. onu. Tabii. Yani hastanın yanında insan huzurlu bir afiyetli yemek yiyemiyor. Evet. Bu hissiyatımızı üç gündür sabah namazına kalkmayan çocuğumuzda da hissediyorsak evimizin sakinlerinden biri Allah'tır. Evet. Çünkü ...duvarlarımıza Kabe resmi koymak... ...çok kolay... ...hatta evimizin inşaatını yaparken... ...kıbleye yönelik güzel... Yapma. ...tuvaletleri, kıbleye ters düşmeyecek... ...bir şekilde yapmak... ...çok kolay... ...ama can üzerine tahakküm edip... ...çocuğu namaz kıldırtmak... ...sabah namazı titizliği olan çocuk yetiştirmek... ...yatsı namazını kılmadan... Göz kapakları kapansa bile yatmayan bir çocuk yetiştirmek çok önemli. Tıpkı çocuğumuzun sapa sağlam, hastalıksız büyümesini temenni ettiğimiz gibi, hastalanınca da şevkimiz kırıldığı gibi. Evet. Yani biz e, bu çocuk örneğiyle mesela ne algılamış oluruz, hayat bizim için ne anlama geliyorsa, namazda o anlama geliyordur. Bir boyutta Allah bizimle beraber mi değil mi? Evimizde yani sakinlerimizden evet, evet. Biri mi değil mi çok basit Biz evde kaç nüfusuz 6 nüfusuz Ümmeti Muhammed ne kadar 1 milyar, bir milyar. Yani Varsa, 600 Varsayım milyar. diyelim yani, bir, Kolay rakamlar olsun evet. Diyelim 1 milyar Benim evimin Gündemi Ümmeti Muhammed'in 1 milyarı mıdır Ben Hısımlarım görümcelerim Dayımlar amcamlar Bizim 200 kişilik ailemiz midir? Bizim evde bayram yapıldığında ümmeti Muhammed'in bayramı mı yapılıyor? Yoksa bizim akrabalar mı toplanıp bayram mı yapıyorlar sadece? Yani evet, evin aidiyeti Aili, ümmete ümmetin bir şubesi midir bu ev? Evet. Yoksa birimleri bayram namazına gider, cuma gider, belki sabah namazına gider ama ya, alakası yok. Bizim bizim evimiz bizim mi? Mantık olarak şüphesiz hı hı. Yoksa bir milyarı misafir edecek bir ev olmaz Dünyada böyle bir şey Talep de yok zaten Ama mesela çok basit bir örnek ee, Ben bir Hoca'mı aradım geçen sene Kurban bayramında Her bayram ararım Duasını alırım bayramını tebrik ederim ee, Baktım telefonuna bakmıyor oğlunu aradım Ben oğlunu aramazdım benden ...daha küçük olduğu için hocamı arayınca... ...oğlunu da aramak yakışa kalmaz diye... ...tesa oğlunu aradım... ...dedim hocam telefona bakmıyor ben... ...ikinci günde oldu... ...babam dedi telefonunu da kapattı dedi... ...kimseyle de bayramlaşmıyor dedi... ...hasta mı dedim... ...hayır dedi Mina'da olay oldu ya dedi... ...Mina biziz... ...Mina bu evdir dedi dedi... ...neşesi kaçtı dedi... ...tesbih çekiyor istiğfar ediyor dedi... ...telefonunu da kapattı dedi... ...biz de yanına girmiyoruz dedi... Allah Allah. Hocam çok duygulandım çok. Biz kurban kesiyorduk o olayı duyduğumuzda Babamın kurbanını kesiyorduk Yani ben de şok geçirdim ama Elim keser bıçak falan korkusuyla Biraz böyle, böyle 10 dakika durdum Hatta çay getirdiler Mola verdik sonra devam ettik yine kurbanı evet, kesmemize evet. Belki bu Tamam mini ağacısını bu hocam, i̇şte Allah İstanbul'da yaşayan versin. bir insan ee, yok Trabzon'da yaşayan bir Trabzon'da, biri, Trabzon'da ya, e, neyse. E, yani İstanbul'da yaşayana telefon edemem hocam. Evet. olmaz İstanbul'dan İstanbul'a telefon olmaz evet. onun gidip elli öpülmesi lazım yani bu hocam bir hassasiyet işte bunun evi müminlerin evi matem evet. onun evine taşınmış e, Arafat'ta dua yapılırken de demek ki kendini Arafat'ta hissediyor evet. yani ümmetimin neşesi benim evimin neşesi Acısı. Ümmetimin acısı benim evimin acısı. Şüphesiz evimizi karalara boyayalım da işte matem o manada değil ama Allah dost alim bir insan ümmetin acısından oturup secdeye kapanmış, tesbihat çekmiş, Kur'an okuyup kendisini teselli etmiş. Yani 3. günde bir daha telefonunu açıp bayramlaşmış insanlarla. Bu Allah'ın azametinin rahmetinin ve müjdelerinin kitabı Kur'an'ın peygamberinin esintisinin evimizde olup olmadığını gösteriyor yoksa duvarlarda lafzayı celal yazması belki de avuntudur bile yani bol bol lafzayı celallar Efendimiz Aleyhisselam'ın isimleri bunlar süslü levhalarla yazılması tezib edilmiş güzel yazılarla yazılması çok bir anlam ifade etmiyor evet onlar da İslami motifler ama asıl olan Ruhlarımızın Allah'la beraberliğin Hissiyatıyla mutlu olması Allah'a itimat olması Bir nokta daha çünkü siz saate Bakmaya Vakit başladınız Yaklaşıyor ama biraz var 5-6 Bir, e dakikamız var hocam Evimizde Allah'ın bizimle beraber Olup olmadığı özellikle Tasavvufun ana gündemi olan Tevekkül evet. Tevekkül boyutumuz Bizimle mi değil mi Allah'a Allah itimadımız ne oranda Zühdümüz yani dünya nimetleri mi bizi kullanıyor, biz mi dünya nimetlerini kullanıyoruz? Evet. Bu ana baş hızlı bir şekilde geçelim. Zikirimiz, evimizde zikir yapılıyor mu? Yani hadis-i şerif ne buyuruyor Dilin zikirden yaş olsun hep diyor evet. yani Sürekli biziki. Herhalde elinde tesbih yemek pişir o arada Hem prasa soy hem de tesbih çek Manasını değil belki ama e tesbih, tesbih Prasa soyarken ama. de dilin Elhamdülillah diyebilirsin evet. Elhamdülillah. Mesela çocuklarımızı Nasılsın yavrum bugün dediğimizde Elhamdülillah alıştırmamız bir zikir çeşit Elhamdülillah iyiyim babacığım e, Çok güzel evet. Mümin çocuk geliyor geriden Mesela çok basit bir örnekte evimizin mobilyasından çocuklarımızın kılık kıyafetine hatta kullandığımız sabunluğa varıncaya kadar küfrün motiflerinden kabul edilen değerlerde benzeşme var mı? Hmm. Mobilya da önemli. Bunlardan arınmak lazım. Ev iklimimizin dış alanı arındırmadıkça hmm. iç alanı zaten arındıramıyorsun. Bir gün bir e, ...tısavvuf erbabı bir zata... ...dediğim gibi çok fazla kılık kıyafetle ilgileniyordu... ...dedim... ...bir şey soracağım... ...çok fazla insanların ile ilgileniyorsunuz... ...dar pantolon giymeyin... ...kot pantolon giymeyin diye... ısrarla söyledi... ...ben de dedim ki... ...pantolon mu değişmesi gereken şey dedim... Hı hı. Dedi yavrum dedi... ...haklısın dedi... ...pantolon hiçbir şey değil ama... ...benim elim bu kumaş parçasını değiştirmeye yetiyor... ...kalpleri de Allah değiştirsin dedi... Evet. <gülüyor> ...yani... ...o da bir duyarlılık... Evet. Yani ...takatım benim... Evet. ...yani kalbini göreyim değiştir diye bir ayarı yok ki kalbin... Evet. ...çok hoşuma gitmişti evet. bu tespit... ...yani en azından biz... E, ...çocuğumuz mesela... E, ...çocuğumun çıplak gezmesiyle... ...kot pantolon giyme, giymesini aynı görmeliyim ben... ...niye... Hı. ...kot pantolon... ...bir çok özel simge çünkü artık... Evet. Bir asıl kadınlarda çok özel simge. Evet. Yani pantolon demiyorum dikkat edin. Pantolon evet. ayrı bir konu. Pantolon örf olmuştur. Evet. Pantolon çok müstehcen olmamak şartıyla pantolon bir örftür, bir kıyafettir kabul ettik bunu. Evet. Ama kot pantolon hala dünyada medeni bir örf değildir. Evet. Bir kültürü taşıyor. Başka bir şeyi simgeliyor bir bu. Bir kültürü taşıyor. Dolayısıyla... Hatta o kodlar üzerinde bile ayrıca çalışılıyor hocam. Yani cinselliği ön plana çıkarsın vesaire diye çok özel olarak çalışılıyor yani. Yani bunun üzerinde bir Müslüman aile olarak... Şimdi belki bizi dinleyen kardeşlerimiz diyecek ya buraya gelinceye kadar neler var ama ben pantolonu değiştirebiliyorum sadece. Evet, evet. Yani başka geri siyaseti değiştiremiyorum. Evet. Dış güçlere müdahalem olmuyor. Apartman sistemini kaldırıp kulak olmasın diye e, normal hayatta yaşayayım, bir gecekonda yaşayayım diyemiyorum. Artık hayat bir noktaya götürüyor ama en azından yavrularımıza çocukken almam bu kıyafeti. ...15 yaşından sonra da çocuk utanır onu giyime evet. ...diye düşünebiliyoruz. Bir nokta daha hocam... ...çok önemli... Ee, evet, ...sizin evet. saatiniz görüyorum yaklaştım... ...eğer Allah bizimle beraberse... ...kul hakkı olmayan bir yerde Allah bulunur. Evimizde kul hakkı olmayacak. Evet. Komşuluktaki gürültüden tutalım... ...çocuklarımızın apartmanı rahatsız etmesinden... ...soframıza konan rızıklar tarlamızı köydeki bahçelerimizi bölüşürkenki miras sıkıntılarına, eşlerin birbirleri üzerindeki haklarına. Yani çok Bizim önemli. bir altın olukta ailede kul hakkı diye bir kapak dosyası yapmıştık. Kesinlikle Eşler var. Eşler arasında da kul hakkı var değil mi? Kardeşler arasında hocam. Eşler evet. arasında, kardeşler arasında. Yani mesela bu bizi dinleyenler bu soruyu dorsunlar. ...mehri ödenmemiş bir kadın... ...kul hakkıyla bir arada yaşanmış bir kadındır. Evet. Evet, kadına sert cehreni gösterdin mi... ...tamam sonra ödersin der. Evet. Ama iki ay içinde vaat edilmiş bir mehir ödenmelidir. Kadın ferahat ediyor, acelesi yok falan... ...diyorsa ayrı bir mesele. Ama kadın ikide bir benim mehrim ne olacak... Diyor. Diyorsa Mesela meyri de... bozdurmuş Araba almışsın sen evet. İlk günlerde de kadın yok diyememiş Zavallı <gülüyor> Aradan o araba üç defa satılmış Yeni sağlanmış kadının meyri hala bekliyor Evet. E niye bu ödenmiyor e Kadın itiraz edecek hali yok Yani bu bir kul hakkı işte. evet. Çok dikkatten kaçan kul hakkı Kardeşlerin birbirlerine yaptıkları Blue çağına kadar çocukluk Blue çağından sonra çocukluk yok Evet. Yani birbirlerinin kalemini bile izinsiz kullanmamalıdırlar. Evet. Yani kardeş birbirlerinin ayakkabısını giymemelidirler. İzinsiz. İz şüphesiz, izinsiz tabi Yani birbirlerinin Pek ailelerde bunun hesabı görülmez de hocam o açıdan. Hesabı görülmez ama akıbeti görülür. <gülüyor> evet, evet. Akıbeti görülür. O sebeple evet. e, Allah'ın sakini olduğu evimiz, ailemiz, şeriatıyla, diniyle sakin olduğu evimiz ...kul hakkının olmadığı bir yerdir... ...özellikle aile içinde de zaten kul evet. hakkı yoktur. Son cümleni sağlayayım. <gülüyor> hocam ben ısrarla <gülüyor> Hakkın söylüyorum. Hakkın sonuna geldik ümmetimiz, ama çok önemli... ...evimizde Allah Teala ile beraber olmak. olduğumuz idraki. Yani hocam kesinlikle ümmetimiz zor günler geçiriyor. Evet. Ama en az siyaset kadar... ...en az kud Kudüs'ümüzün kurtarılması kadar... ...en az zulmün bitmesi kadar... Ailemizin de Allah'a dönmesi gerekiyor. Evet, ve bizim yapabileceğimiz yegane şey bu ailedir şimdilik. Evet. Ailelerimizi bir çekirdek olarak koruyabilirsek Allah'ın izniyle Rabbimiz Musa Aleyhisselam'a vaat ettiği yani müjdeyi bize de Yani elimizden bir şey gelmiyor. Diyemeyeceğimiz bir, bir alan Diyemeyeceğimiz ma bir mazeret değil bu. Ailene dön ve orayı kıblegah edin. İki şeyi de isterseniz kaydedelim hocam. Lütfen. Birincisi... Yani aile küçüktür diye kolaydır anlamına gelmiyor. Devlet idare etmekten zor olabilir bu. Doğru, evet, olabilir. Evet. Peygamberlerin bir kısmı zorlandı. Tabii ki. Tabii ki Herkesin evet. hadicesi yoktu. Radıyallahu anh. Değil mi? Hazreti Nuh diye. Ee, i̇ki. Evet. İki. Biz çocuklarımızla mutlu olmak için değil. 500 sene sonra ümmetimiz mutlu olsun diye bu işi yapacağız. Evet. 500 yıllık plan yaparsak yorulmayız. Evet. Emekliliğimde huzurlu bir yuva kurayım onun için olsun diyorsak O huzuru göremeden gideriz bu dünyadan evet. Hocam teşekkür ederiz Allah razı olsun Değerli dinleyiciler Nurettin Yıldız hocamla bendeniz Ahmet Taş Getiren ee, Evet Ailemizi her türlü Kuşatmaya rağmen Müslüman aile Müslüman ev yapabilme